يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتوا إلا إذا مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نس موحيدة وخلق منها ذر جهل وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تسئلون به بالأرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويقتل لكم ذنوبكم Lenen uti'a naha wa rasuluhu faqad faza fazan adima amma ba'd fa astaghal hadith kalamu Allah ma khayra al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri bu hafta inşallah faziletler konusuna Devam ediyoruz. Bugünkü konumuz muaşeratın faziletleri. Yani kişinin yakınlarıyla unsiyet kurması, onlara iyilikte bulunması, onlara ihsanda bulunması, onlara sıcak davranması, onlara samimi davranmasıyla ilgili konuları işleyeceğiz. Böyle davranmanın fazileti nedir? Böyle davranmanın kıymeti nedir? Ne elde ederiz? Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Tabii burada yakın olarak ilk önce böyle güzel davranılması gereken kimseler, güzel ahlakla muamele edilmesi gereken kimseler elbette ki önce anne ve baba. Sırasıyla artık mümin bir kimse akrabalarına, çocuklarına, komşusuna vesaire, Hatta hatta anne ve babası vefat ettikten sonra anne ve babasının dostlarına yakın davranır, ilgi gösterir. Onlarla ilgilenir. Onlara samimi davranır. Bunların hepsinin birer fazileti var. Allah Azze ve Celle bunlara birer bunlara birer kıymet biçmiş. Bunların neticesinde elde edilecek sevaplar var. Bunların neticesinde bir cennet var. Allah. O yüzden bu değerli şeyleri üzerine basa basa söyleyeceğiz. İyi anlamamız gerekiyor. Önce Anne ve babaya iyilik etmenin fazileti. Allah azze ve Celle İsra Suresi 23 25. ayet-i kerimelerde. Vaka rabbuka illa ta'budu illa iyah. Rabbim kesin emretti ki sadece kendisine ibadet etmenizi. Ve velideyn isana ve anneye babaya iyilik etmeyi. Şimdi burada bir parantez açıp konu biraz başlangıç ile şöyle biraz tafsilatlandırmak, açıklamak istiyorum. bu ayet-i kerimede ve başka ayetlerde mesela Nisa suresindeki ayet-i kerimede va'adullaha wa la tutshikuvu bihi şey'a. Enam suresinde kul ta'ala etlû ma harrama aleikum rabbukum la tutshikuvu bihi şey'a. Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri Okuyayım, اَلَّا تُشُهُو بِهِ ya. Ona hiçbir şey şerşir koşmamanız. Önce, Allah Azze ve Celle'nin hakkından bahsediyor. Üç ayet kelime ve başka yerlerde de aynı şekilde. Yani, hukuk söz konusu olduğu zaman, önce Allah'ın hakkı gelir. Birilerinin söylediği gibi, ya da devamlı bize empoze edildiği gibi, kul hakkı kul hakkı, böyle bir. Evet, kul hakkı çok önemli. Ama önce Allah'ın hakkı gelir. Allah'a hakkını vermezsen istediğin kadar kulun hakkına rahat hiçbir şey yaramaz. Subhanallah. Allah azze ve celle önce kendi hakkından bahsetmiyor. Nedir Allah'ın hakkı? Ona hiçbir şir, şirk koşulmaması. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu. Hz. sallallahu aleyhi ve Ey Muaz Allah'ın etedri etedri ma hakkullahu ala ibadi. Bilir misin? Allah'ın kullar üzerine hakkı nedir? Yani Allah Azze ve Celle kullarından ne talep ediyor? Allah'ın onlar üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Allah ve Resuluhu a'la Allah ve Resuluhu daha iyi bilir diyor. Muaz cevap veriyor. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam hakkuhu en yâbiduhu velâ yüşrikû bihi şey'a kulların Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmesi ve hiçbir şey ona çırp koşmamasıdır. Ondan sonra kulların hakkı terettüp ediyor, ortaya çıkıyor. Yani kul Rabbisine ibadet ettiği zaman ve ona hiçbir şey şirk koşmadığı zaman Allah'tan bir alacağı hak var. Bunu kim vermiş? Allah Azze ve Celle. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Kendisine ibadet eden kimseye اَلَّا ve Onlara azap etmemesi. Yani Allah'ın ibadet eden ve kendisine hiçbir şey şirk koşmayan kimseye e, azap etmemesi. Ona hak ettiği yeri vermesidir. Yani demek istediğin önce kulların hakkından önce Allah'ın hukuku geliyor. Allah'ın hakkı geliyor. Allah'a ibadet ve ona hiçbir şey şirk koşmamak. Bu birçok yerde böyle vurgulanmıştır. Onun için biz kulların hakkına riayet ediyoruz, kul hakkına önem veriyoruz. Ondan sonra <gülüyor> insanlara da iyilik ediyoruz, bu bize yeter. ve hatta bu en önemli meseledir. Yok böyle bir şey. Bunlar avutma. Bir kul Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey, şirk koşmadığı zaman Allah'ın katında en değerli kul. Asıl mümin bu. Ama şirk koştuğu zaman Allah Azze ve Celle ona hiçbir şekilde değer vermiyor. Onu mahlukatın en adisi, en rezili, en aşağısı yapıyor. Subhanallah. Onun için buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra Allah Azze ve Celle kendi hakkını zikrediyor. Ve bilvalideyne ihsanâ. Sonra ana babaya ana babaya iyilik etmektir. İmmâ yeblevenne indikel kibara. Ahdihumu, <gülüyor> evkilahuma. Eğer onlardan biri, yahut da ikisi biri, senin yanında ererlerse yani senin evinde kalıyorlarsa, yaşlılığını, yaşlılık zamanını senin evinde geçiriyorlarsa, fena tepu velatın herhuma. Onlara sakın of deme, of yeter artık. Söylediğin, yaptığın yetti bize, deme. Velatın herhuma. Onları azallama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا O ikisine güzel sözler söyle. Ne kadar buna bunasın, ne kadar kötü söz söylersin, beddua ederse etsin, bilerek veya bilmiyor. bize düşen ona iyilik etmek Güzel söz söyle. Allah'ın bizden talep ettiği bu. Allah Azze ve Celle bu hususta sebeat versin. Bir çoğumuz bununla imtihan oluyoruz. Annelerimiz, babalarımız bununla imtihan oldu. Allah Azze ve Celle sebat versin. Sabretmek zor ama sabrın karşılığı Allah'ın izniyle cennet ve mukafat var. Daha devam ediyor. Waqtidillahu ma Onlara böyle şefkat kanatlarını ger. Yani seni nasıl çocukken onlar böyle şefkatli, merhametli bir şekilde kanadının kolun altında büyütmüş, yetiştirmiş, bütün tehlikelerden korumuşsa sen de onlara karşı artık öyle ya. Yani. Çünkü yaşlandığı zaman insan kendini bilmez hale gelir. Çocuklaşır. Çocuktan daha da kötü hale gelir. Subhanallah. Allah Azze ve Celle ömrün rezilliğinden bizi korusun. Bilinçli iman üzere bizi vefat ettirsin. Onlara rahmet kanatlarını gel. Ve de ki ey Rabbim onlara rahmet et. Onları bağışla acı. Onlar beni küçükken yetiştirdiği gibi sen de onlara rahmet et kişinin anne ve babasına duası çok önemli. Herkese ahkaf suresinde geldiği üzere ve izan bereka şudahu ve 40 sene bir çocuk rüş çağına geldiği zaman, olgunluk çağına geldiği zaman ve 40 yaşına geldiği zaman annesine ve babasına dua eder. "Ha Rabbiy evzenin en eşkur enimetekelleti en amta alayya ve ala validey. Ey Rabbim bana anneme babama verdiğin nimete şükretmeyi bana nasip et." وَاَنْ salih سَالِحًا tarda Ve salih amel işlemeyi, yani senin hoşnut olduğun, kabul ettiğin, makbul gördüğün amel işlemeyi nasip et. Sübhanallah. Allah Azze ve Celle'den kendisinin katında hoşnut olacağı, razı olacağı, makbul gördüğü düşünce, amel, ibadet, her türlü zikir, fikir, neyse onu bize nasip etmesi için dua etmemiz lazım. Allah'ın bize nasip et, yarabbim. Rabbiniz sizin nefislerinizdeki yani içinizdeki kalbinizdeki şeyleri çok iyi bilir. bir başka etkinizde fena etmek Sakın kendinizi teskiet etmeyin. Sakın temize çıkartmayın. Övünmeyin. O sizin kimin sizden kimin takva olduğunu, kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilir diyor. Sizin içinizdekini Rabbiniz bilir. اِنْ تَكُونِ سَالِحِينَ Eğer sizler salihler isen, iyilik eden kimselerdenseniz, salih evlatsanız, فَاِمَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا Muhakkak ki o çok tövbe eden kimseler için bağışlayıcıdır. Şimdi ana baba hukukundan sonra, Allah'ın hukuku sonra ana baba hukuku, Onlara davranış şeklinden sonra Allah Azze ve Celle eğer salih isen, bir kişinin salihliği nereden belli olur? Allah'a ibadet edecek, ona şirk koşmayacak. Sonra anne ve babasına iyilik ediyorsa o salih insanlardan, alametlerden biri bu. Eğer siz salih olursanız, anneye baba iyilik ederseniz <gülüyor> O çok tövbe edenler için çok bağışlayıcıdır. Yani bu mukafat burada Allah Azze ve Celle'nin bağışlaması. Abdullah ve Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, daha önce de zikretmiştim, Nebi Aleyhissalatü Vesselam'a soruyor, اَيُّ الْعَامَلِ اَحَبُّ اِلَى Amellerin Allah'a en sevgilisi hangisidir? Kale es-salatu li vaktiha veya ala Vaktinde kılınan namazdır. Feme yu qal birrul validey. Anaya babaya iblettiriliyor. Anaya babaya. Yani amel olarak kişinin ilk yapacağı şey namaz, ondan sonra hemen peşi sıra yapması gereken anneye ve babaya. Ali Sılahu bu lafızları bazen değiştirmiştir. Bazen Cihadı öne almıştır. Bazen e, namazı vesaire duruma göre. Yani biz kendi nefsimizi yoklayacağız. Hangi konuda zafımız var? Onu ön plana alacağız. Her şeyin bir sırası vardı. Ama bizim zaf olduğumuz şeyi biz alıp öne çıkartacağız ve o konuda istifade etmeye çalışacağız. Sonra hangisidir? Fümmeyyü qal el-cihadi sabilillah. Allah yolunda cihat diyor Yine bu anneye babaya iyilik hususunda gelen bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki <gülüyor> bir adam geldi ve Nebi aleyhissalatü vesselam'a sordu. Ey Allah'ın Ratul kendisine hoş davranman, güzel davranman hususunda en hak sahibi kimdir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam anne. Sonra kimdir? Yine anne. Sonra kimdir? Yine anne. Sonra babandır. Diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam boşuna demedi. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Diyor. Ama anneler bunun kıymetini bilmesi gerekiyor. Anneler bunun kıymetini çok iyi bilmesi gerekiyor. Anneye kıymetini, değerini biz vereceğiz. O da kıymetini ve değerini anlayacak. O da Allah'ın kendisine farz kıldığı şereflerine getirecek. Ahmed bin Hanbel'de gelen bir hadiste kadın diyor anne olarak veyahut da onun dışında anne olsun olmasın fark etmez kadın beş şeyi yaparsa Allah'a ibadet eder şey, <gülüyor> Allah'a iman eder namazını kılar, oruç tutar fercini kılar, şey, fercini e, korur, fercini korursa bu kadın e, bununla cenneti elde eder. Bu manada bir hadis var. Yani kadının <gülüyor> yapacağı iş çok kolay. Kolay olmakla birlikte çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Çoluğuna çocuğuna sahip olacak. Kendi nefsine sahip olacak. Namazını kılacak, orucunu tutacak ve kocasına itaat edecek. Ha, beşincisini şimdi hatırladım. Kocasına itaat edecek. Hocasına itaat edecek, bunları yerine getirdiği sürece cennet elde ediyor. Sıra-i Rahim yapmanın, akrabayı ziyaret etmenin faziletine gelince, anne ve babanın hukuku, hakkıyla ilgili çok söylenecek şeyler var. Ancak, konu sadece ona bitmiyor. Başka konular da var. Esasen bu hususta anne ve baba hukuku üzere onlara karşı çıkmanın yasak olduğuyla ilgili, onlara karşı çıkmanın, isyan etmenin ne kadar ne kadar tehlikeli olduğu, büyük günahlardan olduğu hadis kitaplarından açıktır. Biz bu konuyu büyük günahlar konusunda işlemiştik. Büyük günahlar mevzusunda anlatmıştık. Yani anneye babaya iyilik etmenin derecesi, fazileti, kıymeti, cennet, bağışlanma olmakla birlikte onlara isyan etmenin, onlara karşı çıkmanın, kötü söz söylemenin, onlara kötü sözün dışında vurma, dövme, söyleme bunların hepsi, hepsi büyük günahlar var. Tövbesiz gidilirse Allah korusun, cehennem söz Allah'ın meşiyeti müstesna. Allah'ın dilemesi müstesna bunlara tövbe girip. Büyük günahlardan. Yani biz bakacağız. Bir konuda zafımız var. Nasihat isteyeceğiz. Müminler nasihat eder. Nasihatleşir. El din nasihat. Bir nasihattır. Bir konuda zaafımız varsa bunu görüşeceğiz. Konuşacağız. Bizden iyi bilen insanlarla samimi olduğumuz arkadaşlarla gerçek dost gerçek olarak e, tavsiyelerde bulunan e, Sabrı tavsiye eden, Hakkı tavsiye edendir. Acı da olsa, Acıtsa da karşı taraftakine Hakkı tavsiye edendir. Sabrı tavsiye edendir. Allah böyle Kardeşlik yapmayı bize Nasip etsin. <gülüyor> evet, Sıra-i Rahim'in Fazileti. Enes bin Malik Radıyallahu Anh 'dan gelen bir hadiste Kim rızkının genişlemesini, Bollamasını, bol olmasını Ve ömrünün geriye bırakılmasını yani uzun olmasını istiyorsa sıla Rahim yapsın. sıla Rahim yapsın. Yani akrabayı ziyaret etsin. Bugün iletişim araçları çoğaldı biliyorsun. Telefonla, internetle ondan sonra vesaire yani kullanılabilecek birçok şeyle ziyaret yapılabilir. Bunların en alası, en üstünü ise alimlerin söylediği üzere onun ihtiyacını gidermektir. Maddi ve manevi Derdiyle dertlenip, ihtiyacını gidermek. Silahın en arası bu. Yani en makbul sadaka, akrabaya yapılan sadakadır. Çünkü hem silah sevabı vardır, hem sadaka sevabı vardır bunda. Ama uzakta gidilemeyen, imkan olmayan kimselere en azından telefonla ulaşılabilir. Birçoğu şer olan bu internetler hayırda bu şekilde kullanılabilir. Bu hususta da, yani akrabayı ziyaret hususunda da çok tehşet hadisler gelmiştir. Mesela onlardan bir tanesi Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği, diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki e, akrabayı ziyaret etmek, Rahman'dan, Rahman'dan böyle sık, şecine, şecine, Rahman'dan bir şecnedir. Yani böyle sık bir ağaçlıktır. Sık bir kökü olan bir ağaçlıktır diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki o e, sılaya, o şecneye diyor ki kim seni e, sılaya yaparsa yani ziyaret ederse, sılayı yerine getirirse, akrabayı ziyaret ederse ben de onu diyor sılay ederim, ziyaret ederim. Kim seni e, koparırsa yani akrabalık bağlarını koparırsa ben de onu keserim, koparırım diyor. Akrabalık bağını koparmak büyük günahlardan. Rahman'dan bir yüzüne. Rahman rahimin en önemli, en önemli, en önemli dikkat çektiği bize. Bize böyle uyarıda bulunduğu konulardan biri de işte bu. Sıra-i Rahim'e dikkat etmek. Onu hiçbir şekilde kesmemek. Sıra-i Rahim, yani kim bu akrabalar, kimler bunlar? Bunlar en başta yakın, birinci dereceden yakın olan kimseler. Kan bağı olan, nesep bağı olan, yakın olan kimseler. çocukla anne, baba, çocuklar, ondan sonra amcalar, teyzeler, dayılar... Yukarıya doğru dedeler, aşağı doğru torunlar ve bunların e, oğulları. alimlerden bir kısmı bunu daraltmış, bir kısmı da genişletmiştir. İnsan imkanı ölçüsünde bunu genişletebilir. İmkanı ölçüsünde yani ziyaret edecek. Ne kadar geniş tutarsa o kadar sevabı çok olacak. Abdullah bin Amr radiyallahu anh'dan gelen bir başka hadiste bu okuduklarım hep Muharrem Müslüm hadisleri. O yüzden e, kaynakları vermiyorum. Ama isterseniz onların hepsini burada kaynağı belli. Diyor ki asıl diyor silahı, silah yapan yani akrabayı ziyaret eden karşılıklı olarak yapan değil. Akraba ziyareti kesildiği halde o kesen kimseyi ziyaret eden kimsedir. Asıl sıla yapan, yani asıl mükafat bunadır demek istemiyorum. Gerçekten sıla budur. Gerçekten ziyaret budur deniliyor. Ama biz işte zayıfız. insanı, الْاِنْسَانِ دَع۪يفًا İnsan zayıf yaratılmıştır. Karşı taraftan bir ilgi görmediğimiz zaman, bir teşekkür görmediğimiz zaman hemen kesiyoruz. Hemen yelkenler iniyor. Aleyhissiratü Vesselam adam birisi geliyor diyor ki, Müslüm'de gelen bir hadiste, ben diyor akrabalarımı ziyaret ediyorum, onlar beni ziyaret etmiyorlar. Onlara iyi şeyler söylüyorum, onlar beni kötülüyor Onlara şunu yapıyorum, onlar bana karşı çıkıyorlar. Onları rüyalarında görüyorum diyor, subhanallah. O kadar iştihar etmiş ki, o kadar kafası meşgul ki onlarla. O kadar iyiliğini istiyor ki, rüyasında görmüş ya, Allahu akbar. Ama onlar hep bana karşı, karşı çıkıyor ve cahillik ediyor diyor Ali Serhat gerçekten bu böyle oluyor mu diyor böyle yapıyor musun diyor evet diyor o zaman sen onlara sıcak kül atıyorsun diyor sıcak kül atıyorsun Subhanallah bu senin lehinedir diyor yani bu yarın ahirette senin lehinedir yani bütün iyilikleri yaptığı halde halen onların ezağlarına sabrediyorsa bir insan onun yeri cennettir Subhanallah Allah Azze ve Celle o sahadelerin ahlakıyla ahlaklanmayı onların sabır, sabrıyla sabretmeyi bize nasip etsin evet çocukları terbiye etmenin onlarla güzel geçinmenin fazileti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Diyor ki bir gün bana bir kadın geldi. Ve onun iki tane kızı vardı. Benden bir şey istedi. Ben de yanımda hiçbir şey yoktu diyor. Ona bir tane hurma verdim diyor o kadın. O kadın hurma ikiye böldü. Birini bir kızına diğerini de diğer kızına verdi. Diyor. Ondan sonra da kalkıp gitti diyor. Ben de bunu Resulullah aleyhissalatü vesselam'a haber verdim. Aleyhissalatü vesselam dedi ki kim bu kızları korursa kim bu kızların geçimliğini alırsa, veliliğini üstlenirse herhangi bir şeyde Allah Azze ve Celle onlar için o, iki, o kızları ateşten bir diyor, sıtra, ateşten bir korunak, ateşten bir pezde yapar diyor. Ahiret kastıdır. Subhanallah. Bir başka rivayette ise aynı kadından bahsediliyor. Ayşe Validemizin yanına geliyor, Ayşe Validemizin yanında üç tane hurma varmış. Kadın, iki tane kızla geliyor ya, bir hurmayı birine, diğer bir hurmayı birine veriyor, bir tanesini elinde tam yiyecek. Onu da kızlardan biri istiyor. Ondan sonra kadın onu da paylaştırıp veriyor. Şu merhamete bak, subhanallah. İşte böyle davranıldığı için bu şekilde hareket edildiği için merhamet edildiği için <gülüyor> Allah Azze ve Celle bunun karşılığını boş bırakmıyor. Bunun karşılığında cennet vaat ediyor. Subhanallah. Ama bunların öncesinde ne olması gerekiyor? Allah'a ibadet, iman. Ona hiçbir şey şirk koşmamak. Usame bin Zeyd radıyallahu anhına Diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni tutardı. Ondan sonra dizinin üzerine oturturdu. Tu. Ondan diğer dizinin üzerine de Hasan'ı diyor otur. oturturdu. Hasan biliyorsunuz Hasan ve Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevgili torunlarından. Onlar için dua ediyor. Usami bir tarafına, Hasan'ı da bir tarafına oturtuyor. Ondan sonra dua ediyor. Allahümme Rahmûmuhu'na. Allahümme erhamuhuma, ey Allah onlara rahmet et. Fe inne erhamuhuma, ben onlara rahmet ediyorum. Yani ben onlara acıyorum, sen de onlara acıdın. Birisi Usame, Zeyd'in oğlu, diğeri de torunu. Aleyhissalâtu vesselâm'ın çocuklara olan yaklaşımı bu. Terbiyesi bu. Bundan daha ötesini haber vereyim mi? Usame radıyallahu anh. Zeydin oğlu, Allah onlardan razı olsun. Ali sırati ve selamın tayin ettiği kimse. Selamünaleyküm. Merhaba selam. Bir gün düşüyor, yüzü böyle kanıyor, yüzünde yara açılıyor. Ayşe validemize diyor ki, şey yap, kanını temizle. Yani ona yardımcı ol, kanını temizle de yüzünde. Ayşe validemiz geri çekiliyor yapmaktan imtina ediyor. Subhanallah. Aleyhissalatü vesselam tutuyor. O çocuğun yarasını, usamenin yarasını emiyor ve tükürüyor. Allahu akbar. Aleyhissalatü vesselam'daki şu merhamete var. La ilahe illallah. Adam bir tanesi geliyor, diyor ki, benim on tane çocuğum var, ben bunlar... Aleyhisselatü Vesselam torunlarımı öperken görünce ben bunlardan hiçbirini ökmedim diyor. 10 tane çocuğu var hiçbirini ökmedim diyor. Aleyhisselatü Vesselam Men la yirham la yirham. Merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor. Her şeyi yerli yerinde yapmak gerekiyor. Çocuklara sevgiyi çok yaşamak gerekiyor. Ama biz ortamın verdiği bir şeyden mi? Şeytanın bize garebe çalmasından mı? Üzerimizde bir gadat var. Üzerimizde bir sinir var. Çocuklara hışınla davranıyor. Yani özellikle namaz hususunda ve başka hususunda. Allah bu hususta bize yardım etsin. Evet. Hüseyin'in Muhammed İbni Salih el-Hüseyin'in Rahmetullah Ali daha bundan 12 sene önce vefat etti. Onu dinleyenlerden, dinleyenlerden birisi anlatıyor. Bir gün ders esnasında insanlara ders anlatırken, bir çocuk ders dinleyenlerin arasında böyle dolaşıyor bir. Şeyh'in çocuk dikkatini çekiyor. Çağırıyor onu yani. Çok sevimli bir çocuk. Gelmiyor çocuk. Yine çağırıyor gelmiyor. Fidan çağırıyor. Kalkıyor koskocaman adam. Yaştı, baştı. Dersi bırakıyor. İnsanların arasından böyle öyle gezeveyerek çocuğun peşine düşüyor. Çocuğu nihayet yakalıyor. Ondan sonra onu güzelce bir öpüyor. Yerine oturuyor. İşte diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapardı. Bugünkü dersini söylüyor. Subhanallah. İşte uygulama bu. Fırsat eğitimi bu. <gülüyor> Çocuklara yerli öğrenci mutlaka değer vermek gerekiyor. Kıymet vermek gerekiyor. Onun karşılığını Allah'ın izniyle alacağız. Yani. Evet yetimi gözetmenin, onu <gülüyor> barındırmanın fazileti. Seh, Seh radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, ele ve kafilin yetimi hakebe, ben ve yetimi üstlenen, ona kef kefillik yapan, onu barındıran koruyan kimse şöyleyiz cennet. cennete şöyle yani yan yanayız diyor işaret parmağıyla orta parmağını ayırıyor ve böyle gösteriyor evet. demek ki yetime kefillik yapmak aleyhissalatu vesselama komşu olmak Fazileti bu. ve vesselamın yanında olma. Ne kadar faziletli bir anı. Yetim, yetim kim? Yetim, <gülüyor> babası olmayan, babası ölen veya olmayan kimseye yetim deniyor. Bizim dilimizde annesi olmayana da deniyor. Gerçi öksüz de deniyor ama asıl yetim, şeriatın kabul ettiği yetim kim? Babası olmayan kimse. Bir de bulu çağına erince yapıyorlar. Buluğu çağına erdikten sonra artık o kimse için yetimlik söz konusu değildir. Bizim bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi şaka var takıldıkları gibi anam babam yok işte, yetimim, öksüzüm diyor ya artık kocaman adam olmuşsun. de ne yetimlik kalmış ne öksüzlük kalmış. Subhanallah. Evet. Yani yetim dediğim gibi bulu çağına erinceye kadar babası olmayan kimseye dönülüyor. Evet böyle çocuklar gözetilirse, böyle çocuklar barındırılırsa, Aleyhisselatü Vesselama komşu olunuyor. Evet anne babanın anne babanın kendisinden sonra arkadaşlarını, eşini, dostunu ziyaret etmenin fazileti. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam'dan işittim. İyiliklerin en iyiliği yani en güzeli den denmek isteniyor. Ee, Baba ve anne vefat ettikten sonra babanın sevdiği dostlarının ziyaret edilmesi Babanın, annenin dostlarını <gülüyor> onlardan sonra ziyaret edilmesidir. Yani düşünün bir, bir tasavvur edelim. Ee, annemiz babamız güzel maaşiyeti yerinde yaşıyorlar ediyorlar. Güzel de komşuları var. Salih kimselerden. Öldüğü zaman en çok üzülenlerden biri kim olur? Elbette yakın dostu, yakın arkadaşları olur. Biz buna şahit olduk. Geçtiğimiz günlerde işte e, kardeşlerimizin bir tanesinin cenazesinde e, Ebu, Ebu Bekir amca Allah ona rahmet etsin. Onun en yakın arkadaşı Hemen yanı başındaydı şey. Cenaze Merasiminde her yerde o var En çok üzülenlerden biri oldu Eğer o ölen kimsenin çocuğu Aradan zaman geçtikten sonra O babanın arkadaşı, eşini Dostunu ziyaret edersen nasıl olur? Aynen Arkadaşı ziyaret etmiş gibi Sanki babası ziyaret etmiş gibi olur O kadar sevinir Bu böyledir onun için bunda fazilet var. Allahu Ekber. Aynı zamanda babanın hukukunu yerine getirmiş oluyorsun. Onun sevdiğine ikram ediyorsun. Onun sevdiğini ziyaret ediyorsun. Dül kadın ve miskin kimseyi gözetmenin fazileti. Allahu Ekber. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan riayet ediliyor. Dul kadın ve miskin kimse hakkında gayret eden, onları gözeten, onları koruyan kimse sanki Allah yolunda cihad eden yahut gecesi namaz kılan, geceleyin namaz kılan, gündüzünde oruç tutan kimse gibidir. Allahu Ekber şu fazilete bak. Nice insanların gerilerinde dul kadınlar var. Gerek Allah yolunda mücadele ettikleri için, gerek kocalarının hastalık ve benzeri şeylerden dolayı vefat ettiği için, gerekse imkan bulamayıp evlenemedikleri için dur kadınlar ve miskin kimseler. Bunları korumak, gözetmek aynen Allah yolunda mücahit gibi sevap alınıyor. Allah Azze ve Celle böyle salih ameller bize nasip etsin. Kızları terbiye etmenin özel, özel bir fazileti Enes bin Malik radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü vesselam kim iki tane kız olur da onları buluşağına erinceye kadar geçimdeyini üstlenirse kıyamet günü ben ve o kimse şöyle yan yana izliyor. Bu sefer parmaklarını birleştiriyor. Yani dip dibeyiz yan yanayız de ayrıydı bakın burada bit bitiştiriyoruz yani yine Aleyhisselatü Vesselam ile beraber beraber olmak var onun dizinin dibinde olmak var bunun karşısında bir hadiste geldiği üzere kimin 3 kızı olur da vefat ederse sabrederse bunun karşısında cennet var kadınlardan bir tanesi ikisi de olursa yani iki tane kız olursa evet ikisine de vardır diyor. yani hem ölümüne sabretmek, hem de yetiştirinceye kadar sabretmek aleyhissalatü vesselam'a komşuluğu gerektiriyor. Fazilet bu. Kızlara şu dönemde çok iyi sahip çıkmak lazım. Meşru olan haklarını yerine getirip onları hep yönlendirmek lazım. Okullarda rehberlik hocalarının söylediği, psikologların söylediği bir şey Çocuk ergenlik çağında kız çocuğu karşı cinse iştiyaksıdır. Onunla ilgilenmek ister. Veyahut da kendisiyle ilgilenilmesini ister. Eğer baba evde bu ihtiyacı giderirse, yani çocukla ilgilenirse, bir baba olarak ilgilenirse, o zaman kız otomatikman öyle bir şey duymaz. Subhanallah. Çocuğa, kız çocuğuna babanın ilgisi özel olacak. Onunla yerli yerince şakalaşacak, ona hediyeler alacak, takdir edecek. Ondan sonra gerisi Allah'a Allah Azze ve Celle mutlaka o çocuğu terbiye edecek. O çocuğu muhafaza edecek. O çocuğu salihalardan yapacaktır inşallah. Ve ondan sonra da inşallah ona salih bir eşten gelecek. Allah Azze ve Celle çocuklarımızı böylelerden eylesin. Komşuyu ziyaret etmenin fazileti. Allah azze ve celle Nisa suresinde "Vabudullah ve la bihi şey'a." Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey iç koşmayın. Ve bil valideyn isana. Bu ayet-kerime hak haklar ayeti diye e, isimlendirilir. simlendirilir. Nisa suresindedir. 10 tane haktan bahsediyor. "Vabudullah ve la tutşekü bihi şey'a." Allah'a ibadet, ona hiçbir şey için koşmama. Vebil valideyn iskanı. Anneye babaya iyilik etmek. Ve biz dil qurba yakınlara. Yakın akrabalara. Vel yetimlere. Ve mis miskinleri. Miskinlere. Vel cari dil qurba. cari dil yakın komşuya. Vel cari'l uzak komşuya. Ve sahibi bil cem arkadaşa, yakın arkadaşa. ve fi ve Allah yolunda olan ve ellerinizin altındaki kimseler. 10 tane hak sahibinden bahsediliyor burada. Ve fi vebnis ve ma'a malikatu iman. Ellerinizin altındakiler. Cariyeler, hizmetçiler vesaire. Innallaha la yuhibbu men kana fakura. Ayetin sonu Allah hiçbir şekilde Böbürenen, büyüklenen kimseleri sevmez diyor. İnallah Allahı hubbu men muhtalan Bunlara iyilik alçak gönüllülüğü getiriyor. Bu hak sahiplerine iyilik etmek, ihsanda bulunmak böbürlenmeyi, övünmeyi atıyor, insandan uzaklaştırıyor. Bunlara iyilik edildiği sürece bu haklar yerine getirildiği sürece insan öyle anlaşılıyor. İnsan alçak gönüllü oluyor, Subhanallah. Onun için Allah Azze ve Celle büyüklenip de beğenmemezlik yapan, yani e, yetimler, ondan sonra miskinler, akraba, anne baba hususunda büyüklenen kimseleri Allah Azze ve Celle sevmiyor. Tam tersini böyle davranan kimselere, iyilik eden kimseleri ise, Allah Azze ve Celle'yi seviyor demektir. Ayşe Radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste meşhur bir hadis Cibril diyor bana komşuyu komşuya bana vasiyette bulundu ki zannettim ki komşuyu komşuya mirasçı yapacak. Subhanallah. Yani komşunun, komşunun üzerindeki hak o kadar önemli. Bir hadis geldiği üzere eğer komşu diyor bir kimsenin iyiliklerinden bahsediyorsa o iyi. Kötülüklerinden bahsediyorsa, kötülüklerini yad ediyorsa o kimse de kötüdür diyor. Komşu bu kadar önemli. Ve bir başka hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam varay min varay min varay min İman etmiş olmaz, iman etmiş olmaz, iman etmiş olmaz. Kim diyor? Sahabet. Kim? Ey Allah Resulü. Kim bu bahsettiğin kimse Diyor ki ki الذي لا يأمن جاره بي komşusu kendisinin kötülüklerinden emin olmayan kimse sürekli komşusuna eziyet eden, kötülük eden kimse, rahatsız eden kimse komşuya ister istemez bizim toplu binalarda yaşadığımız için bir rahatsızlığımız vardır mutlaka. Helalleşmek lazım. Ona bir güzel selam, ona güzel bir kelam onu Hoşnut edecek bizden yani. O hastalandığı zaman ziyaret etme. Cenazesi olduğu zaman gitmek. Ne olursa olsun, kim olursa olsun bak. Kayıt yok burada. Komşuyuz yani. Gitmek mutlaka onun annenin olacak. Her şeyden önce biz bunu Allah için yapacağız. Allah'ın annenin Allah azze ve olacak. Bunu. İnsanlara rahmet etmenin fazileti evet. Ceril bin Abdullah radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste evet. La yerahmullahu men la yerahmun nas İnsanlara rahmet etmeyene Allah rahmet etmez. Evet insanlara rahmet etmek yani onlara acımak gerekiyor. Acımak. Merhametin özü bizim dilimizde karşılığı acıma. İnsana merhamet etmeyene Allah merhamet etmezdir. Velev ki müşrik dahi olsa müminlere, müslümanlara eza vermediği sürece onlara iyilik etmenin fazileti. Hem de ayette geliyor. Müntehine suresi. Allah Azze ve Celle La yenhâkumullâhu anillezîne lem yugâtilukum fid din velem yukhricukum min diyârikum Allah Azze ve Celle, din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi memleketinizden sürmeyen, çıkartmayan kimselere en tedbir ruhum ve toksitu ileyin. Onlara iyilik etmenizi ve onlara adaletli davranmanızdan iyilik etmenizden sizi yasaklamaz. Bunu serbest bırakın. Ayet Kerime'nin sonuna bak. İnallahu yohibul Allah adaletli olanları diyor. Müşrik dahi olsa senin dinine savaş açmadığı sürece akraban ziyaret edecek. Adaletli olacak. Adalet, Subhanallah. Adalet yeryüzünde kalktığı sürece zulüm ortaya çıkıyor. İnsanlar birbirine zulmediyorlar. İdareciler insanlara zulmediyorlar. Hatta mümürler birbirine zulmediyorlar. Adalet olmadığı sürece. Adalet çok önemli. İnne Allah'a yuhibbul muqsitin. Kaç yerde söylemiştir Allah Hazreti Zerriyye. Müntehine suresinde, Hucurat suresinde, başka yerlerde. Allah Azze ve Celle adaleti ayakta tutan kimseler olmayı bize nasip etsin. Adalet çok önemli. Adalet bittiği anda zulüm başlar. Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anha hatta anhuma hem kendisine hem de babasına Allah herkesinden de razı olsun. Diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh dört tane eşi vardı Onlardan bir tanesi Esma binti Ebu Bekir Esma'nın annesi Müşrik olan kadın Diyor ki ben Benim yana diyor annem geldi ve o müşriktü Bana da rağbet ediyordu Ben de acaba onu ziyaret edeyim mi Sıla yapayım mı Hüsusunda ve vesselam'a sordum Resulullah ve vesselam da Evet anneni sıla yap Anneni ziyaret et dedi diyor Müşrik annesini ziyaret ediyor. Burada Ebu Hüreyre'nin annesini anlatmadan geçemeyeceğim. Müslüm'de Ebu Hüreyre radıyallahu anh aleyhissalatü vesselama yaklaşık 4 sene sahabelik yapmış. En çok hadis rivayet edenlerden biri. Alim bir sahabi ve Başka sahabelerin başka sahabelerden hadis aldığı gibi kendisi de başkalarından alıyor e, kendisinden de başkalar alıyor ve birçok tabi kendisinden istifade ediyor birçok talebesi var diyor ki benim diyor annem müşrikti ve onu İslam'a davet ederdim kabul etmezdi devamlı Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşurdu. Yine de geri konuşurdu. Bir gün yine onu İslam'a davet ettim, Kabul etmedi diyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuştu. Yani ağza alınmayacak şeyler söyledi diyor. Ben diyor ağlayarak anneme şey ağlayarak diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Ey Allah'ın Resulü annemin durumu, durumu budur. Ona dua et. Ona dua et de İslam'a Allah Azze ve Celle onu hidayet etsin dedi. Allah Eccül Aleyhisselatü Vesselam hemen, hemen dua ediyor. Ey Allah'ım, Ebu Hureyre'nin annesine hidayet ettin. Daha yani dua kabul edildi mi, edilmedi mi? Ortaya çıkmadan Ebu Hureyre bu Aleyhisselatü Vesselam'ın duası üzere. O dua et, etti diye hemen annesini müjdelemeye gidiyor. Rasulullah sana dua etti. Sen onun hakkında yani böyle böyle söylüyorsun ama sana dua etti diye müjde, müjdelemeye gidiyor. Allahu akbar. Geliyor eve. Bakıyor ki kapı kilitli. Kapı kilitlenmiş. Adetin, adetin dışında. İçeriden su, suyun seslerini işitiyor. Bir müddet zaman geçince kadın üzerine başörtüsünü almadan öylece Ebu Hureyre'nin karşısına çıkıyor. Diyor ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahi elhamd. Ebu Hureyre daha onu müjdelemeden önce, aleyhissalatu vesselamın duası tutuyor. Allahu akbar. Hemen orada iman ediyor. Ondan sonra Ebu Hureyre onunla kalır mı? Alıyor annesini doğru Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki annem iman etti. Müşrik olan annesinin imanını müjdeliyor. Annem iman et. Dua et. Ey Allah'ın Resulü dua et. Beni diyor anneni insanlar sevsin. Biz de onları sevelim. Allahu Ekber Aleyhisselatü Vesselam hemen karşılık veriyor. Dua ediyor ona. Ey Allah'ım şu kulunu onun annesini insanlara sevsin. Ondan sonra diyor ki Ebu Hureyre, kiminle karşılaştıysan, kiminle görüştüysan, kim beni görmüşse mutlaka beni sevmiştir diyor. Allahu Ekber, La İlahe illallah, Subhanallah, bugünkü, bugünkü zındık denilen insanlar, ileri geri konuşan insanlar, Ebu Hureyre hakkında konuşan insanlar. Allah'tan haya etmeden konuşan insanlar, Allah Azze ve Celle onlara hidayet etsin. Ebu Hureyre buydu işte. Ebu Hureyre radıyallahu anh dinin birçok emirlerini, hükümlerini aleyhissalatü vesselam'dan bugüne taşıdı. Ebu Hureyre bu kadar kıymetli bir şahit. Annesine bu kadar değer veren bir insan. Kiminle karşılaştıysan diyor beni, beni ve annemi sevgiliyor. Bugünkü onunla karşılaşmayanların kin ve nefretleri kendi heva ve heveslerinden kaynaklanıyor. Allah Azze ve Celle onlara basiret verdi. Müminlere, iman eden kimselere rahmet etmek, onlara şerkat etmenin fazileti. Numan bin Beşir, radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste, Müminler birbirlerine merhamet etmede, birbirlerine sevgi beslemede, şefkat etmede bir ceset gibidirler. Bir yeri rahatsızlandığı zaman, cesedinde diğer yerleri de sabahlama hususunda, yani uykusuzluk hususunda ve hareket, o acıdan dolayı hareket hususunda diğer yerlerini de ona davet eder. Yani hepsi ayakta kalır. Hepsi o sıkıntıyı çeker. Ama maalesef, maalesef en büyük eksikliklerimizden biri bu. Mümin kardeşimizde bir sıkıntı olduğu zaman, bir dert olduğu zaman biz onun derdiyle dertlenemiyoruz. Onun sıkıntısıyla sıkıntılanamıyoruz. Bir eksikliğimiz var. Allah Azze ve Celle'ni ıslah etsin. Kadınlara güzel davranma. Hizmetçilere güzel davranmak, onlara onlara güzel bir ahlakla muamele etme hususundaki fazilet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki kadınlara nasihat edin. Bunu bir kere aleyhissalatü vesselam kendisi yapıyor. Bayramlarda, bayram namazında çıkıyor ve kadınlara geliyor nasihat ediyor. Kadınlara nasihat edin. Bakın, bir geçimsizlik söz konusu olursa, bir sıkıntı olursa, üç aşama var. Bir de bunların dördüncüsü var. Nisa suresinde Allah Azze ve Celle anlatıyor. Eğer onların geçimsizliğinden korkarsanız diyor, faiz <gülüyor> onlara nasihat edin, onlara vaaz edin, faşir ruhunla ilme onları yataklarında terk ed, vadri <gülüyor> Onlara vurun. Onlara vurun. Ama bunun da ölçüsü vardır. فَاِنْ اَتَانَكُمْ فَلَا تَبْغَ عَلَيْهِ النَّسَبِيلًا Eğer size itaat ederlerse artık bunun aleyhine yol ama. Yani size nasihat ettiniz, itaat ettiniz. Tamam artık karıştırma, geri unut, sil. Yatağını terk ettiniz, size itaat etti. Geri bırak. كُلُّ beni Adem Hatta <gülüyor> Bütün Adem oğlu, Adem kızı hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Hepimiz hata ediyoruz. Erkek olarak biz etmiyoruz. Biz de diyoruz. kadın işte bir geçimsizlik yapar, itaatsizlik ederse, sonra da bu aşamalar uygulandıktan sonra itaat ederse, o zaman artık onun aleyhine bir yol aramayın. Devamında bütün bunlara rağmen ve hiçbir eğer aralarında geçimsizlik devam ederse, fakat bu hakemimin ve erkeğin ve kadının ailelerinden birer hakem, aradılucu gönder. Bir yürüdü silaha, eğer onlar barışmak istedilerse, yüce İlah Allah onların arasını barıştırır, muafak eder, kılar diyor. Ama biz bunları hiçbirini yapmıyoruz. Özellikle bazı gençler buna dikkat etmiyorlar. Kendi başına evleniyor, kendi başına boşanıyor. Hiç aileye karıştırıyor. Allahu akbar. Bu bir musibet. Bu Kur'an'ı ve sünneti bir metod değil. Bir sıkıntın varsa paylaşacağız. Nis radıyallahu anh Aleyhissalatü Vesselam'ın hizmetçi olan tavrını anlatıyor. Diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam'a 20 sene hizmet etti. Bana, of demedi diyor. Bana bunu neden yaptın demedi diyor. Bana şunu yapmamalıydın demedi diyor. Allahu Akbar. E, peki bu kim? Enes bin Malik radıyallahu anh. Ümmü Süleyman'ın oğlu. Değerli bir insan. Elbette ki o e, istenmeyen şeyleri yapmamıştı. Aleyhisselatü Vesselam'ı kızdıracak bir şey yapmamıştı. Ama bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam hiç mi onu hoş görmedi? Elbet. Burada onu anlatıyor işte. Aleyhisselatü Vesselam bir şey onun yanlışının hatasına sabret bir şey demedi. Kızmadı diyor. Yani hizmetçisine güzel davran. Mağıl bin Yasa'dan gelen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Şöyle buyuruyordu diyor. Bir kul bu emri altındaki kimselerin, sorumluluğu altındaki kimselerin iyi davranması neticesindeki fazilet. Yani sorumluluğu altındaki kimselere iyi davranan kimselerin elde edeceği fazilet. Bir kul Allah Azze ve Celle ona sorumluluk verir de ve o da <gülüyor> o sorumluluğu altındaki kimseleri sorumlu olduğu kimseleri aldatırsa ve bu şekilde ölürse Allah Azze ve Celle ona cenneti haram kılar diyor. Allah'a oku. ve vesselam çok meşhur hadiste bildiğiniz gibi. Kullukum ra'iyy Kullukum mes'uyun an ra'iyyeti Hepiniz sohansını çürpüttüğünüzden sorumluluğunuz. Herkesin bir sorumluluğu var. Hadis sokalım açık ki el ve imam ve mesulun an idareci yönetici kimse yönetici kimse kimselerden mesuldur diyor. Ve fi ve adam evinde mesuldur. Ailesinden mesuldur. Ve <gülüyor> meratu fi zevciha kadın kocasının evinde sorumludur. Çoluğundan, çocuğundan sorumludur. Yaptığından sorumludur. Ve mesuletun an raiyyetha والخادم راءم في مال سيده هو مسؤول عن Aynı şekilde hizmetçi de hizmetçi de efendisinin malında efendisinin hizmeti hususunda gözettiği şeylerden sorumludur Herkesin bir sorumlu? Edildi. Kimse başı boş yaratılmadı. Allah'a ibadet edecek ve sorumluluğunu yerine getirecek. E yahsabü'l insan yutrake suda insan boşver başı boş yaratıldı mı yani başı demek hiç da olmayan insanları. Hiç kendisi sorumluluk kalmayan insanları. Ben kafama göre yerim, kafama göre yaşarım, kafama göre yatayım. Yok böyle bir şey. Hepimizin biraz sorumluluğu var. Allah Azze ve Celle sorumluluk birinci versin. Evet, son olarak Müslümanlarla güzel geçinmek, onların ihtiyaçlarını karşılanak, onların üzüntüsünü gidermekle ilgili fazilet. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız bırakmaz, onu terk etmez. Müslüman Müslümanın ihtiyacını gördüğü sürece Allah da onun ihtiyacını görür. Her Müslüman her kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, bir derdi, bir tasayı giderirse Allah da onun kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onu kıyamet günü ör örter diyor. Allah Allah. En önemli şeylerden biri bu. Bir açık gördüğümüz zaman gizlice nasihat edeceğiz ve ayıbını örteceğiz. Allah bu bilinci versin. Son bir hadis. Ebu Said'l-Hudur'un radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste diyor ki biz bir ara Resulullah aleyhissalatu vesselam beraber bir seferdeydik. Adam bir tanesi bineti üzerinde geldi ve böyle sağa sola bakınmaya başladı diyor. Yani i̇şte etrafı bizim tabirimizde kolaçan ediyor yani. Diyor ki aleyhissalatü vesselam durumu seziyor. Yani aleyhissalatü vesselam hem ee nebi olma yönüyle hem de <gülüyor> hem de o insanların durumunu en iyi bilen bir insan olarak hemen fark ediyor. Ondan sonra da alimlerden yani aleyhissalâtu vesselâm'dan sonra da alimlerden basiret sahibi olan insanlar var. Gerçek rabbân alimler basire sahibidir. Şöyle bir baktığı zaman anlar. Ben buna şahit oldum. Allahu Akbar. Yani az çok sıkıntısını sezen insanlar var. Neden? Neden? Aleyhissalâtu vesselâm el-ulemâ varetetul el enbiyâ. Alimler, Nebilerin varışçileri diyor diyor. Onlara özellik verin. İnnemâ yakşallâh min ibâdihul ulamâ. Allah'tan hakkıyla ancak alim olan kulları korkar. Öyle alimler vardır ki şöyle seninle bir konuşsun, anlar da evine. Anlıyor oradan işte aleyhissalâhu vesselâm. Sıkıntıyı anlıyor. Diyor ki, kimin fazladan bir bineti varsa olmayana versin. Kimin ondan sonra fazla yiyeceği varsa olmayana versin diyor. Hatta Rabi diyor ki, öyle şeyleri saydı ki, bizim yanımızda olmayan şeylerdi, Bizim yanımızda fazla olmayan, fazladan olmayan şeyler saydı. Subhanallah. Allah Azze ve Cihaz, kendisine hakkıyla ibadet eden, kendisinden hakkıyla korkan, önce kendisinin hakkını gözeten, sonra ana babanın hakkını gözeten, sonrasıyla Esra'yla bütün mesuliyetimiz altındaki kimselerin hakkını gözeten, Çocukların, komşuların, arkadaşın, akrabanın, bütün hep, her bir hak sahibinin hakkını yerli yerince veren kimselerden eylesin. Böyle bir basiret, böyle bir anlayış versin. Okuduğumuzdan, dinlediğimizden istifade etmeyi, ibadetlerimizden haz almayı, müminlerle beraber, hep beraber bağışlanıp cennette haşr olmayı nasip eylesin. Amin. <Sessizlik> Şunlar rahatlıyor.